Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Çok değerli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamı ile selamlayarak sözlerime başlıyorum. Sohbetimizin başında yine alemlerin yüce Rabbine, Allah'ımıza, hamd ve senaların en yücesini, en mükemmeline arz ediyor. Bahşettiği nimetlere, bilhassa İslam, iman ve Kur'an nimetine hesapsız şükürlerle şükrediyorum. Yine Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz, Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sayısız salat ve selamımı hem sizin adınıza, hem kendi adımı arz ediyorum Cenab-ı kabul buyursun. Değerli kardeşlerim güzel günler geçiriyoruz. Yani mana, manevi yön açısından Şaban-ı Şerif'in güzel günlerindeyiz ve Ramazan'a yaklaşıyoruz. Rabbim sağlıkla, sıhhatle, afiyetle kavuşmayı nasip etsin inşallah. Ve de o günleri değerlendirerek Ramazan'ın sonuna en güzel hal ile çıkmayı Rabbim cümlemize bahşetsin ve de lütfetsin. İki hafta evvelki sohbetimizde zikrullaha başlamıştık. Hani dedik ya bu günler zikir günleri, fikir günleri, şükür günleri. Cenab-ı Hak ile daha çok beraber olmamız gereken günler. Çünkü ilahi rahmetin sağanak sağanak böyle yağdığı günler. Dedelerimizin tabiriyle mana testisinin doldurulacağı günler, ibadet günleri, feyiz ve bereket günleri ve de Ramazan'a yaklaşıyoruz. Gecelerin daha çok ihya olunacağı günler. Öyle olunca zikrullah'a başlamıştık ama geçen hafta beraat konusu münasebetiyle konumuza ara verdik sayılır. Söyleyeceğim daha başka şeyler vardı doğrusu zikrullah konusunda, Allah'a zikretmek konusunda. Onun için konuyu değiştiremedim. Bugün yine birkaç ayeti kerime ve birkaç Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hadisiyle Allah'ın zikri konusunu devam ettireceğim. Evvelki haftaki sohbetimizde dedik ki değerli kardeşlerim, zikrullah yani bir kulun Allah'u Zülcelal hazretlerini zikretmesi, Cenab-ı Hak'ın okuluna fırsat vermesi, dolayısıyla okulunu sevmesi demektir. Evet, kul eğer Allah'ı zikretmeye fırsat buluyorsa, Allah'a zaman ayırıyorsa, tabir yerinde olur mu bilmiyorum. Allah ile meşgul olmak okul için özel bir görev ise, Cenab-ı Hak gazetleri okulunu seviyor demektir. Çünkü dedelerimiz bunları söylemeye çalıştık benzer ifadeleri. Dedelerimiz men şey en ektere zikruhu. Bir kişi neyi çok seviyorsa onu çok anar, çok hatırlar, çok yad eder demişler. Dünyalık meselelerde de öyle değil mi? Kim neyi seviyorsa oturduğunuz zaman sohbete bir yerden bir bir şey buluyor, bir bahane buluyor. Sözü o sevdiği şeye getiriyor ve dakikalarca belki saatlerce ondan bahsedilmesini istiyor ve ondan büyük zevk alıyor. Onunla ilgili meseleler konuşuyor. İster maddi olsun, ister manevi olsun değerli kardeşlerim. <Gülüyor> Cenab-ı Hak hazretlerini çok seven kul demek Allah'ın çok sevdiği kul demektir. Çünkü ve وَيُحِبُّونَهُ Önce Cenab-ı Hak Hazretleri kulunu çok sever, sonra kul Allah'ı severmiş. Eğer bir kul Allah'ı zikretmekten zevk alıyorsa, burada şöyle bir hatırayı aktarayım, zevk alıyorsa dedim de, babamın üstadı Mahmud Sami Ramazanoğlu Efendi Hazretlerinden zaman zaman size hatıralar aktarırım. Müridanından sevdiği kişilerden bir tanesi bir gün bir kardeşimiz demiş ki, Efendim Rabbimi zikrediyorum ve bu zikretmekten de zevk alıyorum. Üstad Hazretleri buyuruyorlar ki, zevk almasak da biz Allah'ı zikretmeye mecburuz, memuruz. Çünkü bizim görevimiz. Bu ayrı bir hal. Bu mecbur olduğumuz, mahkum olduğumuz bir hal. Rabbimizi zikretmeyeceğiz de neyi zikredeceğiz? Ama bir kul Allah'ı zikretmeyi kendine görev bilmişse ve bundan da zevk alıyorsa alemlerin Yüce Rabbi Allah o kuluna fırsat veriyor demektir. Bu sevginin, muhabbetin işaretidir. Tıpkı imanda olduğu gibi. Tahmin edersiniz ki bu konuda hadisler de var, büyüklerimizin sözleri de var. Cenab-ı Hak Hazretleri sevmediği kuluna imanı nasip etmez. Sevmediği kuluna adını zikrettirmez. Sevmediği kulunu huzuruna çekmez, onu namaza durdurmaz, ona ibadet ettirmez. Mesela o kulunu mescide almaz Cenab-ı Hak Hazretleri. Hani camiler, mescitler Allah'ın evleri ya, siz sevmediğiniz insanı cami evinize alır mısınız? Hoşlanmadığınız insanı evinize alır mısınız? Hatta evinize, ailenize, çocuk çocuğunuza tembih edersiniz. Ben bu adamı sevmiyorum. Geldiği zaman kapıyı açmayacaksınız der misiniz? Evet, hepimiz diyebiliriz böyle bir şeyi. Değerli kardeşlerim, şu halde zikrullah, Allahu Zülcelal Hazretlerini sevmenin ve zikreden kişi de Allah-u Zülcelal Hazretlerinin sevdiği kul olmanın işaretidir. Öyleyse mescitlere devam, Cenab-ı Hak Hazretlerini zikretmek, umreye hacca, bolca gidip gelmek, ona zaman ayırmak bütün bunlar Allah'ın sevgisinin ve sevginin, muhabbetin işaretleridir. Ve kişi sevdiğini çok zikredermiş Rabbim bizi yüce zatını çok zikredenlerden eylesin rahman. bu sohbetlerin gayesi de inanın böyle bütün samimiyetimle ifade ediyorum. Acaba bir kardeşimin bir defa fazla Allah'ı zikretmesine, bir defa Sübhanallah, Elhamdülillah Allahu Ekber demesine, bir istiğfarı fazla okumasına, bir salatu selam getirmesine, bir bir efendim sahife Kur'an okumasına acaba vasıta olabilir miyim? Vesile olabilir miyim? Bunun, bunun için sohbet ediyoruz. Bunun için sohbet ediyoruz. Yoksa zamanımızı öldürelim. İşte televizyonun bu Saatini biz de böyle dolduralım. Ne siz bunun için televizyonun başına oturuyorsunuz değerli kardeşlerim, ne de biz bunun için sizin karşınıza inanın çıkmamaya çalışıyoruz. Rabbim bilhassa bizi, sizi de, bütün din kardeşlerimizi de ihlas ve samimiyetten ayırmasın. Sizin işinizin bu noktada daha kolay olduğunu düşünüyorum. Allah korusun bizim niyetimiz de sizin dualarınızla bozulmasın inşallah. Çünkü yoksa boşa gider. Başa gider. Rabbim bu sohbetlerimizi yarın kıyamet gününde, mahşer gününde Rabbimizin rızası için yapılmış ameller olarak önümüze çıkarsın. Bu konuda ihlas ve samimiyet çizgisi üzerine olmamız için dualarınızı rica ediyorum. Cenab-ı Hak Hazretlerinin zikrinin insana verdiği, bahşettiği ayrı bir nur var, ayrı bir bereket var. Allah'ı çok zikreden insanlar yaşlandıkça görüyorsunuz yüzlerinde ayrı bir nur oluşuyor değerli kardeşlerim. Öyle değil mi? Sevdiğiniz insanlar var, mübarek insanlar var. Yani dedelerimiz, ninelerimiz var etrafımızda. Onların yüzlerine bakıyoruz böyle yahu diyor insan kendini alamıyor. Şu zata bak diyor. Şu dedenin, şu ninenin yüzüne baklıyor. Nur gibi maşallah diyor. Neden? İbadetle geçmiş bir ömür var çünkü arkada. Allah'ın zikri var. Kalp Allahu Zülcelal ve Celal Hazretlerinin zikriyle nurlanıyor. O tabi yüze aksediyor, yüze aksediyor. Onun için selefimiz eskiler büyükler bir işi yaptırmaya gittikleri zaman böyle bir yerde değişik görevliler varsa çehresi daha münasip olanı seçerlermiş. Neden? O insanın daha hoş, daha halim-selim, daha güler yüzlü, daha çok ilgi gösteren bir insan olma ihtimali vardır da onun için. Değil mi efendim? Zaten müminin yüzündeki nur, ibadetin ve imanın nurudur. Rabbim bu nurumuzu almasın. Rabbim hani bazı insanlar görürsünüz değerli kardeşlerim televizyona çıktığı zaman ekranı simsiyah karartır. Hele bazıları vardır ki ekrana çıkar bakarsınız sanki Nemrut çıkmış gibi. Sanki Firavun çıkmış gibi, sanki Ebu Cehil var gibi. Görmedik bilmiyoruz ama insanın kalbine öyle bir his düşüyor doğrusu. Allah Allah diyorsunuz bu adam ne kadar nursuz, ne kadar bereketsiz değil mi efendim? Evet. Halbuki müminlerin yüzlerindeki nur, ibadetin, taatın, abdestin, guslün, bereketin, Allah'ı zikrin nurudur simahum fi wujuhihim min afari rabbimiz kuran-ı kerim'de de öyle buyuruyor hani muhammedur resulullah ve'l-lezina ma'ahu muhammed allah'ın resulüdür tesbit rabbimizin tesbiti belli biz de inanıyoruz Elhamdülillah. Velledi ne mahu onunla beraber olanlar, onun sahabesi, onun tabiini, onun etba'u tabiini, onun ümmeti, ona tabi olan, onun yolundan gidenler. Velledi ne mahu esidde u al el küffar <gülüyor> ruhama u beynehum, tara hum Allahi ve rizwana. Manahi artık siz fetih suresine bakın. Simahum fi vücuhihim min eferi sücud. Onların yüzlerindeki görüntü, simalarındaki dışa akseden hal ve tavır, onların yüzleri nur ve bereket min eferi sücud. Secde izindendir. Onların namaz kıldığını gördüğün zaman anlarsın. Bulunduğunuz şehrin önemli bir kavşağına durun, yanınıza firaset erbabından bir adamı alın, Allah dostlarından bir tanesini. Sadece yüzlerine baksın size, şu adam namaz kılıyor, bu kılmıyor, şu kılıyor, bu kılmıyor, hepsini size rahatlıkla tespit edebilir. Yeter ki firasetle bakın, dikkatle bakın, Allah'ın nuruyla bakın, mümince bakın değerli kardeşlerim. Kimin namaz kıldığını, kimin kılmadığını bir izni Rabbim size bildirir. Neden? Yüzdeki bereketten. Ya mahşer gününde halimiz nice olur değerli kardeşlerim. Allah'ı zikretmezsek, namaz kılmazsak. Hani yevme tebiaddu ve tesveddu duvucu O günde nice yüzler bembeyaz böyle nur gibi parlayacakmış. Yevme tebiaddu ben Bembeyaz. Böyle fosforlu gibi diyeyim, floresan gibi diyeyim, projektör gibi diyeyim. İmanındaki haline, nuruna ve bereketine göre. Ve duvucu kimi yüzler ve simsiyah. Tabi bunlar %100 ölçüler değildir. Yani bizim gözümüz bakımından, biz tam e, yanılabiliriz, hata edebiliriz, şaşırabiliriz. Yani e, ya kendisine çeki düzen vermiş bir insanı böyle güzel görebilirsiniz veya bir hak erini böyle hakta mahvolmuş biri. Gerçi o insanların ne pahasına olursa olsun dedim ya. Hani ittaku firase el mümin, e, Kenzül Ummal e, hadisi şerif olması lazım veya keşfül kafada gördüğümü hatırlıyorum. ittaku firase el mümin, Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem müminin firasesetinden sakınınız. Feinnehu yanzuru zuubi Nurillahi Teala çünkü o Allah'ın nuriyle bakar diyor. Hani hadisi kutsiyi ben size okumuştum ya, kulum bana yaklaştığı zaman ben onun gören gözü olurum buyuruyordu ya Rabbimiz, mümin imanındaki derecesine göre, halindeki berekete göre eğer, Güzel bakacak olursa, Allah'ın nuruyla bakacak olursa şaşırmaz. Ama biz hata edebiliriz, biz yanılabiliriz. Ama dünya o kadar da önemli değil. Asıl mahşer günü önemli. O gün abdest alanlar, o gün namaz kılanlar, o gün Allah'ı zikredenler, o gün ibadet ve taatla meşgul olanlar, o gün haramlardan sakınanlar, o gün kulluk borcunu, vazifesini hakkıyla ifa etmiş olarak Allah'ın huzuruna çıkacak olanlar, yâvmet eb bembeyaz nur gibi bir çehreyle. Bütün mahşer ahalisinin bu dünyadayken belli ki ehli imandı, ehli zikirdi, ehli Kur'an'dı diyecekleri ama sonra simsiyah olanlar. Simsiyah olanlar daha, daha daha cehenneme gitmeden hallerinden belli olacak yüzleri simsiyah. Hani serabiluhum <gülüyor> min qatranin takshavucuha humunna. Yüzlerilerindeki elbise de cehennemde katrandan olacakmış. Rabbim muhafaza buyursun. Katrandan elbise giyilecek. Bir insanın üzerine katrandan bir elbise giydirir de sonra cehenneme ateşe atarsanız halinice olur. Rabbim korusun değerli kardeşlerim. Rabbim muhafaza buyursun. İşte Allah'ın zikriyle meşgul olanlar, zikrullah'a devam edenler, yüzleri nurlu olan kişilerdir. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme sorulmuş, Ya Rasulullah Allah'ın velileri kimdir diye buyuruyorlar ki, gördüğünüz zaman Allah'ı hatırladığınız insanlardır. Gördüğünüz zaman Allah'ı hatırladığınız insanlar. Selefimizin birçoğunun bize fotoğrafı falan gelmemiş ama son dönem alimlerimizin fotoğraflarını mesela şu anda hatırıma geliyor. Bediüzzaman Hazretlerinin o yakıcı bakışlarını, Efendim e, Muhammed Esat Erbili Hazretlerinin, Mahmut Sami Ramazanoğlu Hazretlerinin o nazlı bakışlarını gördüğünüz zaman inanın Allah'ı hatırlıyorsunuz. Cenab-ı Hak Hazretleri aynı şerefle bizleri de şereflendirsin inşallah. Demek ki kalp o kadar çok zikrediyor ki o nur bereket yüze e, aksediyor. Onu gören insan da Allah'ı hatırlıyor. Şimdi, evelki hafta hadis-i şerifi okumuştum. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sorulmuş. Ya Resulallah amellerin en afdali nedir diye. Buyuruyorlar ki ölüp giderken diliğin Allah'ın zikriyle yeşermiş olmasıdır. Yani Allah... Allah Allah diyerek ölmektir. Cenab-ı Hak hayatımızı onun zikriyle geçirmeyi ama en ihlaslı, en samimi saatimizde yüce Rabbimizi zikrederek Kelimeyi Tevhid, kelime-i şehadetlerle ona kavuşmayı cümlemize nasip etsin inşallah ki son nefes çok önemli değerli kardeşlerim. Son nefes çok önemli ve fakat hep söylüyoruz yani bu sohbetlerin gayesi bu. Şu fani olan alemden, hayattan baki olan ebedi aleme geçerken imanla geçebilmenin endişesi ve derdi. Dünya nasıl olsa geçecek. Yani yüz yaşına kadar yaşadığını düşününüz ve de sağlıklı yaşadığını düşününüz. Hani bazen belirli bir seneden sonra ömür Allah korusun insan üzerine yük oluyor. Öyle değil. 100 yıl, 110 yıl, 120 yıl son yıllarda duyuyoruz. O zamana kadar sağlıklı yaşamış olsun yine ölüyor. Adem Aleyhisselam 950 sene yaşamıştı, öldü. Nuh Aleyhisselam 1000 seneden fazla yaşamıştı. 1450'ye kadar rakamlar var. Allah'a kavuştu. Yani Seleften böyle uzun yaşayan insanlar var. Ölüm hepimiz için muhakkak, mutlak ve gerçek. Ama o saati işte Allah'ın zikriyle geçebilmek ve atlayabilmek, imanla geçebilmek. Onun için de yaşantımıza dikkat etmemiz lazımmış. Allah'ın zikriyle yaşayanlar kötü ölmezlermiş. Allah'ı zikrede de ölürlermiş değerli kardeşlerim. Zikrullah... Allah'ın zikrine devam etmek, zikrullah'a devam etmek iman alametidir. Allah'ın sevgisinin işaretidir dedik. Bunun aksi olarak Cenabı Kur'an-ı Kerim'de münafıklardan bahsederken onlar Allah'ı da az zikrederler diye buyuruyorlar. Yani tesadüfen zikrederler, derler. Maşallah derler. O işte hadi Allah'a ısmarladık derler falan falan. Yani giderlerse işte bir bayram namazına giderler falan. Müminlerin yanında oldukları zaman işte Allah Allah derler. Falan ondan sonra Allahu zülcelal hazretleri hatırlarına gelmez. Münafıklardan öyle bahsediyor Rabbimiz. Sanı bile Allah, Allah ve Ve kâmu, münafıklar Allah'a oyun yapıyorlar haşa. Kendilerine göre haşa. Allah'ı kandırmaya çalışıyorlar. işte Müslümanlardan görünüyorlar, müminlerden görünüyorlar. Onların içine giriyorlar filan falan Kalpleri başka, dışları başka. Veya birçok şeylerle, birçok meselelerde. Hani biliyor musunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılıyorlardı bu münafıklar. Ama ellerine fırsat geçse Resulullah'ı hayatına son vermeye çalışıyorlardı. Öldürmeye, katletmeye gayret ediyorlardı. Rabbim fırsat vermedi tabi. Ama Allah da onların oyunlarını boşa çıkarır. Boşa çıkaracaktır. Boşa çıkarıyor diye buyuruyorlar. Ve münafıkların alametlerine, işaretlerine bakınız. Ve izâ kâmû ile salâti kâmû küsâlâ. Namaza kalktılar mı? Tembel tembel kalkarlar. Yalnız kaldılar mı? Namaz kılmazlar. Toplumun içerisinde de namaz kıldılar mı? Namaz, hadi mecbur cemaatin içerisinde kılacaklar. İçlerinden derler ki nereden girdin bu adamların arasına? Şimdi bunun zamanı mıydı falan. Allah korusun. Hatta bazen duyuyoruz ki hadi bakalım namaz denildiği zaman abdestsiz namaza bile yöneli verenleri varmış bunların içerisinde. <gülüyor> Çok meşhurlardan biriyle dostlarımız biri e, diyor seyahat ettik diyor. Türkistan taraflarına gitmiştik diyor. O Efendim... E, Hani bizim Buhara, Semerkant, işte Tacikistan, Özbekistan o taraflarda eski kültürümüz var ya, ana, ana yurdumuz diyoruz ya, Orta Asya için. O taraflara gitmiştik diyor, meşhurlardan biriyle diyor. Ahmet Yesevi'yi ziyaret edelim diye diyor, uçak seyahat yaptık. Bir şehirden diğer şehre kadar, yani uzak bir yerden geldik. Bir saatten fazla uçak yolculuğumuz oldu diyor. Çok özür diliyorum. Bizimle gelirken diyor, uçakta içki içti diyor. İkram ettiler diyor. Özel bir uçak. İçki içti diyor. Sonra Ahmet Yesevi'nin kabrine girdik diyor. Ben görmedim Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin inşallah. Hazretin huzurunda biz diyor durduk. Fatiha ya okuduk. Yanında da şöyle bir mescit var diyor. et Kabrin etrafında. Böyle kuşluk vaktiydi. iki rekat bir tahayyetül mescit kılalım. Allah rızası için iki rekat bir namaz kılalım. Yani diyor hiç abdest aldığını filan görmedik. Bizimle uçakta gelirken de beraber içki içti diyor. Sonra bizi namaz kılar görünce diyor. Bizimle beraber geldi namaza durdu ve o haliyle namaz kıldı. Allah'a havale değil mi değerli kardeşlerim? Namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. Başkalarının hatırı için namaz kılarlar. Gösteriş için namaz kılarlar. Allah korusun çok tehlikeli, korkunç tehlike. Korkunç tehlike. Hele hele bir toplumun içerisinde bile bile abdesti olmadığı halde insanları namaz kılar görsünler diye kandırmak için namaz kılmak abdestsiz bile bile abdestsiz bile bile. Kasıtla. Bile bile abdest almıyor. Hani insan unutur, bozulmuştur. Onlar değil. Bazen, bazen ben bir şey söylüyorum değerli kardeşlerim. Bana geliyor tekrar söylediklerim yanlış anlaşılıyor. Yani ya dikkatli dinlemek lazım ya da dikkat etmediğimiz şeyleri e, başkalarına aktarmamak lazım. Üzülüyorum doğrusu. Mesela geçenlerde dedim ki hani ezan dinlenilirken... Aziz Allah, Konya'mızda ve civarında böyle bir adet vardır. Ezan başladım Aziz Allah derler. E, e, i̇şte bu, bu bu hadislerde geçen bir şey değil dedim. Yani doğru olanı bu değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir talimatı var. Doğru olan ezan dinlenirken ezan dinleme adabına uygun. E, bir, bir yakinime, e, çok yakinime bir, bir hanım kardeşimiz aktarıyor mesela. Abdurrahman Hoca e, televizyonda dedi ki e, ezan dinlenirken dua edilmez dedi. Ya öyle şey olur mu? Ezanı dinlemenin adabına uygun ezanı dinleyeceğiz. Ondan sonra kalben tabii dua edeceğiz. Ezan dinlenirken dua edilir, kalben dualar edilir. Ama ezan dinlemenin adabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bize duyurulmuş. Kendimiz Kendimize göre bir şeyler icat etmeyeceğiz. O ne olursa olsun bir taht olur. Bir daha tekrar ediyorum. Resulullah ne dedi? Önce tabi Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz nasıl tesbit buyurdu? Öyle yaşayacağız. Arkasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne söyledi? Öyle dinimizi yaşayacağız. O zaman dine uygunluk olur. Hatta madem konu açıldı bakın bir şey söyleyeyim size. İmam Şahran Hazretleri'nin bir eserinde görmüştüm allah Alem. Bir zat kalktı diyor bir namaz kıldı bir vakitte. Oğlu dedi ki babacığım bu kıldığın namaz... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunan bir namaz mı? Resulullah bu vakitte böyle bir namaz kılıyor muydu? Hayır benim aklıma geldi böyle bir namaz kıldım. Sen bu namazı kılmakla sevap mı işledin, günah mı girdin bilmiyorum dedi diyor oğlu. Yani her şeyimiz Resulullah'a göre olacak. Kendimiz bir şeyler uydurmayacağız. Ama bu arada tabii önümüzde eserler var elhamdülillah canım. ilmi hallerimiz var, fıkıh kitaplarımız var, bilenler var. İstifade edeceğiz. Bu din bilinerek yaşanarak yaşanacak bir din. Sözü uzatmayayım. Bir kişi kasıtla bile bile eğer abdestsiz namaz kılacak olursa dinden çıkar diyor büyüklerimiz. Çünkü namaz Allah'ın zikri için özel özel yapılan bir ibadettir. Evet, münafıklar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar diyor Cenab-ı Hazretleri. Yuraunennas insanlara gösteriş için yaparlar, riyakarlık için yaparlar. Ve la yezkurunallaha illa qalila. Allah'ı da ancak çok Az zikrederler. Vakitler geçer namaz yoktur. Ramazan geçer oruç yoktur. Cumalar geçer icabet yoktur. Yani seneler geçer Kur'an-ı Kerim'in hiç sahifelerini açıp bakmamış okumamıştır. Eline bir tesbih almamıştır. Allah'ı zikretmemiştir. E ondan sonra da e, yok, yok. Allah'ı zikredeceğiz, Rabbimizi zikredeceğiz, dedik ki Rabbimizi zikretmek Rabbimizin, Allah'ımızın bize lütfudur, ihsanıdır. Neden? Çünkü Rabbimiz Kur'an'da buyuruyor, <gülüyor> Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Bu ayeti kerimenin, bu ayeti kerimenin Bakara suresi 152. ayetmiş değerli kardeşlerim. Yazdıklarımı bazen size söylüyorum, bakmak isteyen daha geniş izahı arzu eden kardeşlerim tefsirlere baksınlar diye. Mesela Elmallah Hamd Efendi bu ayeti kerimeyi izah ederken orada izahlar getirmiş. Yani tefsir ederken mesela buyuruyorlar ki Rabbimiz bu ayetle buyuruyorlar ki siz beni kullukla zikredin ben sizi rububiyetimle rahmetimle zikredeyim siz beni cemaat içerisinde zikredin ben sizi o cemaatten daha hayırlısı ki bu konuda hadis-i şerif okuyacağım inşallah biraz sonra daha hayırlı bir cemaat içinde peygamberlerin ruhları arasında mukarreb meleklerim arasında zikredim. zikredeyim siz beni nefsinizde zikredin kimse duymadan gizli olarak kalbinizden yani böyle dışınızdan bir şeylerle meşgul oluyormuş gibi görünün ama nefsinizde Allah'ı zikredin ben de sizi zatımda zikredeyim buyuruyor Cenab-ı Hak Hazretleri. Siz beni sağlığınızda zikredin. Ben sizi hastalandığınız zaman rahmetimle şifa vererek zikredeyim. Siz beni dünyadayken hayatınızda zikredin. Ben sizi kabirde hesap anında ölümünüzden sonra mahşer gününde zikredeyim. Yani hatırlayayım rahmetimle muamele edeyim. Siz beni bollukta ve zenginlikte zikredin. Dara ve fakirliğe ihtiyaca düşerseniz ben sizi o zaman zikredeyim. Siz beni doğal Dua ile zikredin ben sizi icabetle yani duanızı kabul zikredeyim siz beni cihat saflarında zikredin ben sizi hidayetimle zikredeyim siz beni ibadetle zikredin ben sizi yardımla zikredeyim siz beni istikametle zikredin kurtuluş ve nimetlerimle zikredeyim böyle müfessirlerimiz sayıyorlar. Demek ki kula her halükarda Allah'ı zikretmek yakışır. Ama karşılığı da asla boş kalmaz, asla asla boş kalmaz. Yani değerli kardeşlerim bir kul Allah'ı zikredecek de karşılığı aşağı karşılığı olmayacak olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Cenab-ı Hak azetlerini zikretmenin karşılığı hiç Allah'ı hakikaten zikretme hiç boşa gider mi? Bir zat daha önce anlatmıştım ama yeri geldi bir de anlatayım. Bir zat tehcüte kalkar. Allah'ı zikredermiş, namazını kılar, eline tesbihini alır. Hani dervişlerden bahsediyor, bahsediyoruz zaman zaman o güzel insanlar, o bereketli insanlar, o hoş insanlar. Kimsenin görmediği zamanda geceleyin kalkmış, seher vaktinde, efendim evinde, karanlık odasında kimse kimse Allah'tan başka kimse bilmiyor. Bir melekler onun haline muttali, komşuları bile bilmiyor. Halde hatta bazen ailesi çocukları bile bilmiyorlar. Ne güzel, ne güzel. Bilmiyorum bu tip insanlara siz de imrenir misiniz değerli kardeşlerim. Acizane mesela ne pahasına olursa olsun hastalıkta, sağlıkta, telaşta, sıkıntıda, işte çok ciddi meşgalelerin içerisinde bile beş vakit namazın cemaatini bırakmayanlara çok imreniyorum. Açık söyleyeyim. Cemaati böyle çok ciddiye alıp da mutlak cemaate devam edenlere çok imreniyorum. Rabbim bizi müminler cemaatinden ayırmasın. Bir de... Geceleyin geceleyin seher vakitlerinde uyanık olup Allah ile baş başa olan o bahtiyar kullara çok imreniyorum. Cenab-ı Hak hepimizi ehli seherden kılsın. Seher vakti uyanıklardan kılsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile buyuruyorlar ki değerli kardeşlerim. Benim Allah ile öyle bir saatim var ki. Benim Rabbimle öyle bir zaman dilimim var. Öyle bir zamanım var ki. ''O zamanda mukarreb melekler bile bana yaklaşamaz, benim Rabbimle nasıl bir irtibatımın olduğunu bilemezler.'' Onların bile yani bırakın sağındaki solundaki melekleri, mukarreb melekler bile hiç hiç vazifeyle... Belki Cebrail aleyhisselam da dahil büyük melekler bile haberdar olmazlar. ''Benim Rabbimle her gün öyle bir saatim, öyle bir zamanım var.'' diyor aleyhisselatü Vesselam. ''Peki o saat nasıl geçer?'' Yani tahminen söylüyorum herhalde gönül dünyasında, kalp aleminde, gönül ikliminde gözlerini yumup bütün dünyadan irtibatı koparıp dünyada var mı yok mu belli olmayan bir hale gelip müstarak bir halde, kendinden geçmiş bir halde Allah'ı zikretmek, Allah ile, Allah ile beraber olmak hali. Yani bunların... Bazen enteresan misalleri anlatılıyor. Selefimizden büyüklerden insan hayret ediyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bazı misaller var ki bilmiyorum belki bazı belki belki bazılarımız tahammül edemeyebilir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hali tabi kendine has ve bambaşka. Biz ne anlayabiliyoruz ne de anlatamıyoruz. Seleften de öyle çok kıymetli insanlar var. Büyük insanlar var. Yani çok enteresan hatıralar anlatılıyor öyle. Bir zat namaz kılarken böyle kendinden o kadar çok geçermiş ki delikanlının bir tanesi lüzumsuzluk olsun diye elbisesini çıkarmış. Etrafındakiler demişler ki, pardü süsü sırtında çıkarmış. Etrafındakiler demişler ki bu adamın duası makbuldur, bak. Elbisesini aldın, namazdan sonra farkına varır da sana bir dua ederse sonra perişan eder seni. Korkmuş, hemen dönmüş, pardüsüsünün namazın içerisine tekrar giydirmiş, orada da beklemiş. Efendim ben bir edepsizlik yaptım böyle, işte pardüsünüzü ne yaptın sen, ne var, ben farkında değilim. İşte pardüsüsünüzü çıkardım, tekrar giydirdim, namazda farkında değilim evladım diyor, farkında değil. Yani buna benzer daha neler. hani de Hallacı Mansur'un, ben demek böyle mi söylüyorum yahu? Hani Enel Hak diyordu ya, ben hakkım diyordu ya. Ben demek böyle mi söylüyorum? Dostlarına demiş ki ben böyle söylersem bir daha beni kılınçla parçalayın. Tamam mı? Hiç insaf etmeyin, öldürün beni. Yine böyle bir cezbe hali. Yine kendinden geçmiş Hazret. O söylediğini tekrar söylüyor. Dostları demişler ki bize bu, bu vasiyette katli şeyde bulundu. Çekmişler kılıncı öldürmeye çalışıyorlar, kılınç tesir etmiyor Kılınç, kılınç boştan geçer gibi sanki. Efendim bunlar olur mu? Bunlar ve bunlara benzer daha alemde neler oluyor? Bir zat dedim. Hani allah zülcelal Zül Celal Hazretlerini zikredermiş. Seher vakitlerinde hep kalkar. Her gün belirli saatte kalkıyor. Evradını yapıyor. Bir gün şeytan iblis Yahu demiş yanına sokuluyor sen kaç senedir Mevlana Hazretleri'nin üstadımızın piri Hazreti Pir'in misallerindendir bu. Sen kaç senedir Allah'a zikrediyorsun böyle geceleri kalkıyorsun işte şu kadar senedir yıllarca böyle yaptım. Senelerdir böyle devam ediyorum. E bir defa bir defa sen hep Allah diyorsun bir defa Allah'dan sana kulun ne istiyorsun diye bir ses geldi mi böyle bir şeyi duydun mu? Yok demiş duymadım hakikaten. Demiş ya sen ne kadar pek yüzlü böyle tok yüzlü adamsın. Demek ki Cenab-ı Hak Hazretleri hiç senin bu zikrine icabet etmiyor. Boşa gidiyor bütün senin yaptıkların. Düşündü, üzüldü diyor. Tesbihini attı bir kenara yattı. <gülüyor> Babamdan çok dinlediniz bunu. Bir de benden dinleyin. Ben onun gibi anlatamam ama. Değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Hazretlerinin çekilen emeği boşa götürmesi mümkün mi? Kaldı ki ayeti kerimede duyuyoruz, işitiyoruz, okuyoruz, mana veriyoruz. Fezkuruni ezkurkum. Siz beni zikredin, ben de seni, sizi zikredeyim. Buyuruyor Cenab-ı Hak Hazretleri ya. Hızrı Aleyhisselam'ı rüyasında gönderdi Cenab-ı Hak Hazretleri hemen. Niye yattın dedi diyor. Hızrı Aleyhisselam. Niye yattın? İşte ben yıllardır Rabbimi zikrediyorum. Bir defa olsun duymadım. E sen bu Kur'an-ı Kerim ayetini bu bunu bu hakikati hiç hocalardan büyüklerinden şeyhığından üstadığından duymadın mı senin onu zikretmen demek onun seni zikretmesi demektir sen onu zikrettikçe o da seni zikrediyor hemen kalktı tövbe etti ve de abdestini tazeledi yine Allah'ın huzuruna durdu evet alemlerin yüce Rabbi olan Hani büyüklerden bir zat öyle dermiş. Rabbimin beni ne zaman andığını, ne zaman zikrettiğini bilirim. Derlermiş ki yahu bu büyük bir makam nasıl olur, nasıl biliyorsun? E Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Ben Allah'ıma zikretmeye başladığım zaman biliyorum ki Allah'ım da beni zikrediyor. Şüpheniz olmasın. Şimdi ben mesela değerli kardeşlerime tavsiye ediyorum. Bu sohbeti dinlerken hiçbir mani yok. Elinize tesbihinizi alın. Bir yandan istiğfar okuyun, bir yandan salatü selam okuyun, bir yandan Sübhanallah deyin, elhamdülillah deyin, bir yandan da sohbeti dinleyin. Tamam efendim? Hiç olmazsa biraz evvel birinci bölümde dediğim gibi bir istiğfarı fazla okusanız, sizin için de nimet, benim için de nimet. Bir defa daha Sübhanallah deseniz, ki geçen hafta anlatmıştım. Sübhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Dedi mi bir kişi Resulullah buyuruyorlar o kişiye cennette bir ağaç dikilir. Bir defa söyleseniz sizin için de kar benim için de ganimet. Kaldı ki Rabbimiz inde -i -i -i, wa -ana Bu da hadisi kutsi. Ben kulumun bana olan zannı gibiyim. Kulum bana nasıl zannederse ben öleyim. Yani kul güzel ibadet ediyor. Allah ile arası iyi, güzel. Şöyle ümit ediyor. Ben her ne kadar günahkar kul olsam da öldüğüm zaman umarım ki Rabbim rahmetiyle beni cennete koyar. Böyle hüsnü zannediyor. Güzel zan besliyor Cenab-ı Hakk Hazretlerine. Rabbimiz de buyuruyorlar ki ben kulumun bana zannettiği gibiyim. Adam bir zamanlar... Gazetesinde makalede yazmıştı. Cennette vakit mi geçer diyor. Bütün hocalar, yobazlar, hacılar, softalar, gericiler, örümcek kafalar hepsi orada diyor. Bizim arkadaşlarım hepsi diyor cehennemde olur. Bunu gazetede köşesinde yazmıştı adam bir zamanlar. Bizimkilerin diyor hepsi cehennemde olacak onun için. Tabi bu inançsızlığın, inkarın işareti inandığından değil inanmıyor da bizimle alay ediyor güya. Bizimkilerin diyor, hepsi cehennemde olacak. Ben onun için pasaportumu aylak e, vize yapsanız cennete gitmem diyor. Ben cehennemliyim. Bir bugünün dünyası böyle geçecek de bakalım sonrası nasıl olur değerli kardeşlerim. Ben kulumun bana zannettiği gibiyim ve o beni zikrettiği zaman ben onunla beraberim buyuruyor Allah'ımız. فَاِنْ ذَكَرَنْي nefsihi de ذَكَرْتُهُ ف۪ي nefsi. O beni nefsinde zikrederse, gönlünde zikrederse, kalbinde zikrederse kimseye ki geçen veya evvelki haftaki sohbetimizde söylemiştik ağzını yummuş böyle gönül alemine yumulmuş Allah'ı zikrediyor melekler bile ondan haberdar değiller. Kalbi zikir. Kalbi zikir ki zikrin en afdalinin efendim kalbi zikir olduğunu o zaman da söylemiştik. Bir daha tekrar ediyoruz. Çünkü riyakarlık gösteriş girmez. Eğer o beni nefsinde zikrederse ben de onu yüce zatımda zikrederim. Eğer o beni bir cemaat bir topluluğun içerisindeki bugün inşallah onu söylemeye çalışacağım. Zikir meclislerinden de kısaca bahsedeceğim Allah'ın izniyle. Eğer o beni bir topluluk içerisinde zikrederse ben onu onun beni zikrettiği topluluğun Uluğun daha hayırlısı bir cemaat içerisinde ki biraz evvel söylemiştim. Peygamberlerin ruhları arasında, mukarreb meleklerimin e, bulunduğu yerde ve onların arasında o kulumu zikrederim. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Sahabe-i kiram efendilerimiz oturmuşlar, mecliste Resulullah yanlarından geçmiş bakmış. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ya Resulallah Allah'ı zikrediyoruz. Doğru söyleyin Allah için. Allah'ı zikretmek için mi burada toplandınız? Evet ya Resulullah. Allah'ı zikretmek için mescitte toplandık ya Resulullah. Resulullah biliyorlar ki size inanmadığımdan sizi yemin ettirmiş veya işte böyle ısrarla sormuş değilim. Cebrail kardeşim geldi ve bana haber verdi ki Allahu Zülcelal Hazretleri sizlerle meleklerine iftihar ediyor. Mecliste toplanmışlar, mescitte toplanmışlar, Allah'ı zikrediyorlar sizlerle Cenab-ı Hak meleklerine iftihar ediyor şu benim kullarımı görüyor musunuz? Falan kardeşlerinin evinde falan mescitteki cemaatle kıldığımız her namazda inşallah bu böyle oluyordur kullarımı görüyor musunuz? Çünkü Allah'ın zikri için toplanmış oluyoruz. O kandil geceleri, yarın Ramazan geliyor teravihler, vaazların olduğu zamanlar sohbetlerin olduğu zamanlar mevlütler özellikle bazen camilerde kardeşlerimiz toplanıyorlar böyle zikir halakaları meydana getiriyorlar veya ilim halakaları meydana getiriyorlar Kur'an okuyorlar, sohbet ediyorlar aralarında. Cenab-ı Hak Hazretleri sizin varlığınızla meleklerine iftihar ediyor. Benim şu kullarımı görüyor musunuz? Dünyanın bu sıkıntılı fitne ve fesatla dolu haline rağmen benim evimde, benim mescidimde toplanmışlar, beni zikrediyorlar diye Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyorlar. Eğer siz beni bir toplumun içerisinde zikrederseniz, ben seni siz sizin sizin beni zikrettiğiniz o cemaatten daha hayırlı bir cemaatin toplumun arasında zikrederim. Hadisi Kutsi çok önemli Ve abe ile eğer kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir kol yaklaşırım Kulum bana bir kol yaklaşacak olursa ben ona ilehi Baan bir kulaç yaklaşırım ve etani yemşi E tehtuhu kulum bana koşarak gelirse kulum bana yürüyerek gelirse düzeltiyorum Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak varırım koşarak varırım Değerli kardeşlerim, sıkıntılarımız var mı? Var. Çilelerimiz, dertlerimiz var mı? Var. Yükümüzü Allah'ı zikrederek Allah'ın dergahına yıkmayı bilelim. Bakın alemlerin Yüce Rabbi nasıl lütfedecek. Ama biz maalesef, geçen haftada söylemiştim bu konuyu, duamızda ve zikrimizde kafiliz. Yani bu konuda böyle olanlar için söylüyorum. İstenilen şuurda, istenilen berekette, istenilen gönül zevkinde değiliz. Elimizde tesbihimizi zikrediyoruz. Üstad Hazretleri, babamın üstadı buyurmuşlar ki, gece evradınızı yaparken dünyalık başka şeyler, ertesi gün yapacağınız şeyleri düşünmeyin. Çünkü o anda düşünmenin faydası yok. İbadetinizi bitirin. Ertesi gün ne kadar tatlı değil mi değerli kardeşler? Ertesi gün zamanı gelince onu düşünürsünüz, planlarsınız. Namaz için de aynı şey değil mi? Namazda şeytan geliyor bize birçok şeyler. Ki Resulullah öyle söylüyor. Namazda müminlere özel vesvese veren ayrı bir şeytan var. Ayrı bir iblis var. Efendim Allah'ı zikretmeye oturdukları zaman onları o zikirden alıkoymak için onları meşgul eden kafalarına değişik şeyleri getiren ayrı bir şeytan var. Mesela Khinzib birinin adı olacak. Mesela abdeste vesvese veriyor bir daha abdest aldırıyor bir daha abdest aldırıyor namaza duruyorsunuz olmayacak şeyleri aklınıza getiriyor bazen selam veriyoruz değil mi değerli kardeşler selam veriyoruz düşündüğümüz şeylere namaza düşündüğümüz şeylere bir bakıyoruz Olmasa mümkün olmayan hayal alemindeki yani hiç hiç gerçekle alakası olmayan şeyler şeytan bizi almış götürmüş ben bunu geçen haftalarda söylemiştim de bir kardeşim bana mesaj çekmiş Bilemiyorum ismini de koymamış. Hocam Rabbimi zikrediyorum ve vesvesesiz de namaz kılıyorum diyor. Tebrik ediyorum. Allah hepimizi öyle etsin inşallah. Ne kadar güzel. Yoktur, alemde yoktur anlamında söylemiyorum ama hüküm ekseriyetedir. Rabbimiz bizi şeytandan uzak kılsın, yüce zatına yakın eylesin inşallah. Hem camiler ve mescitler, Allah'ın zikrolundukları yerler ve de oturup da orada Allah'ı zikredenler <Gülüyor> Cenab-ı hak hazretlerinin meleklerine iftihar ettiği kullar dedim ya. Zikir meclisleri hakkında birkaç hadis-i şerif siz değerli kardeşlerime arz etmek istiyorum. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki yeryüzünde Allahu Zülcelal Hazretlerinin görevli melekleri vardır. İnnelillahi maleiketen yetufuna fit turuk yeltemisuna ehle zikr <gülüyor> yolları gezerler evlerin arasında dolaşırlar ve onların görevi oymuş sadece zikir eden müminleri ararlar. Bir yerde burdular mı herhangi bir camide herhangi bir evde herhangi bir salonda nerede olursa olsun bir yerde hatta kırda bile olabilir değil mi efendim e, toplanmışlar müminler Halaka haline gelmişler. Allahı zikrediyorlar. Böyle birisini böyle bir grubu bir cemaati buldular mı diyor Aliy Sattu Aleyhisselam. Diğerlerini çağırır onu gören o, o meclise mutali olan melek. Helumu ile hacetikum aradığınız işte burada gelin der diyor. Gelirler. Diğer melekler gelirler. O grubun o cemaatin o evin etrafını kanatlarıyla dünya semasına kadar göklere kadar kuşatırlar. Feyu'ufuna bi ejniatihim sema'i O evi o evi böyle etrafından kuşatırlarmış değerli kardeşlerim. Ve de aslında gözü görenler gecenin karanlığında 300 metre, 500 metre, 1 kilometre, 5 kilometre ileride bile olsa öyle bir evi görürlermiş. O evde müminler Allah'ı zikrediyorlar diye de bilirlermiş. Cenab-ı Hak Hazretleri diyor aleyhissalatü vesselam sorar, ''Kullarım ne yapıyorlar?'' Halbuki biliyor. Bildiği halde şahitlendiriyor sanki Rabbimiz. Veya işte e, sırf bize böyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Biz de bilelim anlayalım, idrak edelim onlarla beraber olalım diye. Kullarım ne yapıyorlar? Ne ne diyorlar? Melekler ya Rabbi oturmuşlar seni zikrediyorlar. Tesbih ediyorlar. Tekbirde bulunuyorlar. Efendim sana hamd ediyorlar ve seni ululuyorlar. Senin yüce bir Mevlaları olduğunu söylüyorlar... Temcihitlerle, tekbirlerle... Zikirlerle... o Namaz kılıyorlar, Kur'an okuyorlar... Değişik... Ellerine tesbihler almışlar, zikrediyorlar... Hani e, cemaatlerin... Bilmiyorum yeryüzünde, dünyada bunlar gittikçe azalıyor... Eskiden daha çoktu benim bildiğim kadarıyla... Dervişler toplanıyorlar... Allah'ı zikrediyorlardı... Niye? Çünkü bir zamanlar öyle bir suç haline geldi ki... Bu efendim... Aman ha... Toplandığınızda Allah'ı zikrediyorsunuz ha ne büyük cinayet daha dahası oturmuşlar müminler kitap okuyorlar mesela toplanıyorlar doğru karakola Allah Allah Allah Allah futbol için istediğiniz kadar insanı toplayabilirsiniz zarar yok bir şarkıcı çağırırsanız on binleri toplayabilirsiniz zarar yok şunun için bunun için filan için falan için onlarda hiç zarar yok ama Allah'ı zikretmek için toplandığınız zaman on tanesi bir araya gelseler irtica hortladı ya. Evet, mahşer var değerli kardeşlerim, mahşer var. Elhamdülillah o günler geride kaldı. Allah'a hamd ediyorum, o günler geride kaldı. Geride kaldı. Elin gavurunun bize göstermediği zulmü ve işkenceyi gösterdiler vaktiyle. Yani Anadolu tabiridir ya, ya bunu gavur yapmaz derler ya. Adam bırak diyor. Bana, benim diyor mesela. Benimle ilgili değil ki o tarafı diyor. Ne yaparsa yapsın kendi halinde diyor. Evet. Biliyorsunuz durumları değerli kardeşlerim. Allah'ım yarınımızı daha güzel etsin inşallah ama ümit varız daha iyi olacak daha iyi olacak inşallah. Rabbimiz peki beni bu kullarım gördüler de mi beni zikrediyorlar böyle aşkla, iştiyakla, samimiyetle, zevkle? Ya Rabbi görmediler. Görseler nasıl olurdu ben cemalimi onlara bir göstersem? Ya Rabbi melekler diyorlar ki o zaman daha daha çok daha değişik şekillerde seni zikrederler. Büyük bir iştiyakla Allah derlerdi. Peki bu kullarım ne istiyorlar benden? Ya Rabbi dualarına kulak veriyoruz senden cennet istiyorlar. E peki cenneti gördüler mi? Görmediler. Cenneti görselerdi çok daha ısrarla isterlerdi. Çok daha ısrarla isterlerdi. Bu kullarım neden sığınıyorlar bana? Ya Rabbi bizi koru diye neden bana sığınıyorlar? Ya Rabbi cehennem ateşinden. Ateşten sana sığınıyorlar. Peki cehennemin o korkunç halini o dehşet halini gördüler de mi bana sığınıyorlar? Ya Rabbi görmediler. Görmüş olsalardı ne olurdu? çok daha ısrar ve e, efendim, çok daha değişik cümlelerle ya Rabbi, sana, ya Rabbi bizi cehennemden koru diye iltica ederlerdi. Evet. Cenab-ı Hak Hazretleri o, o meleklerine buyururmuş ki değerli kardeşlerim, Ya Melaiketi, Üşhidukum enni gad gafartulehum, Sizleri şahit tutuyorum ki ben o kullarımı affettim. Ben o kullarımı affettim. Meleklerden biri dermiş ki, Ya Rabbi onların arasında birisi var, tesadüfen oraya geldi. Mesela o adamları getiren şofördü, zikir meclisine gelmek istemiyordu veya o evin tesadüfen gelmiş bir misafiriydi, komşularıydı, misafir geliyor diye. Tesadüfen o mecliste, şöyle veya böyle, tesadüfen orada bulunmuştu. Rabbimiz buyurlarmış ki, Onu da rahmetime gark edin. Onlar öyle bir topluluk ki, onlarla beraber olan, tesadüfle de olsa, onlarla beraber olan, Şakı olmaz. Şakı olmaz. Geçen haftalarda anlatmıştım. Bilmiyorum daha önce anlattım mı? Sanki anlattığımı hatırlıyorum. Kadiriler böyle ayakta zikir yaparlar. Dervişler bir evde toplanmışlar, zikrediyorlar. Veya dergahta toplanmışlar, zikrediyorlar. Sesli de zikrediyorlar böyle. Allah Allah. Sesleri pencerelerden dışarıya. Sarhoş bir adam oradan geçerken, Demiş ya bu, bu bu adamlar ne yapıyorlar bir bakayım ben. Alayla şöyle bir bakmış içerden böyle kafasını uzatmış pencereden içeriye bir bakmış değerli kardeşlerim. Dergahın dergahın penceresinden içeriye bakmış. Eğer o dergah da Abdülkadir Geylani Hazretlerinin dergahı. Etrafında evlatları, müridanı, müntesipleri efendim kadiriler Allah'ı zikrediyorlar. Bakmış işte Böyle, böyle alaylı tabirle şıklar toplanmışlar, höykürüyorlar. Konya'da böyle denilir, sizde de ne denilir bilmiyorum değerli kardeşim. Tahkir için böyle söylüyorlar. Ya efendim o gece rüyasında kıyamet kopmuş. O grup Cenab-ı Hak lütfuyla cennete gidiyor. Sıra bu hani pencereden kafasını uzattı da baktı ya rüyayı gören o. İçerideki insanların Allah'a zikirlerini alay da yetmişti. Bunlar deli mi böyle kendilerinden geçmişler filan falan. Yani bazen haberlerde şurada burada görüyorsunuz değerli kardeşlerim. Bazı Gerçi onlar da tasvip edilecek e, halde değiller ama kendilerinden geçmişler bazı gençler zikrediyorlar onları gösteriyorlar onları irticadır efendim onları e, şöyledir böyledir diye alayla gösteriyorlar. Öbür tarafta acayip kılıklı satanist ruhlu şeyler gençler bir şarkıcının etrafında toplanmışlar kendilerinden geçmişler perişan bir haldeler rezil bir haldeler onları medeniyet adına gösteriyor. Ya, çifte standart dedikleri şey herhalde budur. Geçenlerde biliyorsunuz Avrupa'da böyle bir e, toplantıda 20 19 veya 20 kişi öldü. Dün haberleri de gördüm. Bir Avrupalı tokşocu bir bayan diyor ki bunlara diyor onlar, bu, bu, bu gençlere diyor ben söylemiyorum. O, o söylüyor Avrupalı Alman söylüyor. Bu gençlere diyor bu Allah'ın cezasıdır diyor. Bakın haberlere. Bir Alman bayan böyle söylüyor. Çünkü diyor onlar çok çirkin hallere bürünmüşlerdi, soyunmuşlardı, perişan hallelerdi diyor. Bu onlara Allah'ın cezasıdır. E biz bunu bir, bir e, Türkiye'de söyleyecek olsaydık bir zamanlar Allah muhafaza buyursun. irtica çoktan kopmuştu ve dünya yıkılmıştı yani. İşte depremde şöyle oldu diye koca kardeşlerimiz e, mahkum olmadılar mı? Halbuki o gerçekler, ayetlerin gerçekleri, hadisi şeriflerin gerçekleri. Onların söyledikleri ayet ve hadisler. Tabii söylemenin usulü var. Yani takdir etmek öyle değil. Ama bu bir gerçek. Bu bir gerçek. Rabbimiz e, Kur'an-ı Kerim'in öyle buyuruyor. Yeryüzünde olan her fesat insanların yaptıklarından dolayıdır diyor Rabbimiz. Biz de bunu söylüyoruz. Elin almanı da öyle söylüyor. Tanrı'nın onlara cezasıdır diyor. Ama o söylediği zaman onunki öyle bizimki bizimki e, şey oluyor efendim irtica oluyor. Neunzubillah. Evet e, kıyamet kopmuş. Bu, bu zatı da o sarhoşu da e, hesaba çekmişler. Tabi yaptığı hiçbir şey yok ömründe. Amel defterine bakılıyor. Perişan bir hal. Biraz sonra buna benzer bir hadiseyi Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemden anlatacağım inşallah. Urrahman. Kendisini cehenneme götürürlerken Abdülkadir Geylani Hazretleri Cenab-ı Hak Hazretlerinin huzuruna çıkıyor. Ya Rabbi diyor bu kulunu bana bağışla. Kulum sana bağışlayayım ama ömründe hiçbir hayır yapmadı ki bu iyilikte bulunmadı ki ya Rabbi bu kul bu gece biz zikrederken başını bizim dergahımızdan içeriye uzatmış da bakmıştı ya Rabbi bizim dergahımızdan içeriye girdiği için biz başını vermeyiz Allah'ım başı bize ait e bedenine bir şey diyemeyiz ama başı bizden Rabbimiz ya bunlar işte değerli kardeşlerim büyüklerin anlattığı cilveli sohbetlerdir. Aslında Allah'ın rahmetinin genişliğini gösterir, işin bereketini gösterir. Olacak şey mi? Demeyin. Daha alemde neler olur? Bakın biraz sonra Resulullah'tan anlatacağım inşallah size. Ya Rabbi bu baş bizim bizim dergahımızdan bir defa içeriye girmişti. Gövdesine karışmayız ama başı vermeyiz diyor Abdülkadir Gelen Hazretleri. Peki öyleyse kişinin başı neredeyse gövdesi de oradadır diyor. Kendisini cennete gönderiyor. Uyanmış ki. Tabi bir yandan sıkıntılı bir hal. Bir yandan tabi Cehennemi gördü, hesabı gördü, korkunç. Hani ter yatağının altına geçmiş derler ya, fevkalade sıkıntılanmış. Abdestini alıyor, guslediyor, tertemiz, tövbe ediyor, geliyor dergaha. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne mürit oluyor. Gördüğü rüyanın neticesinde değerli kardeşlerim. Yani yani e, hani ya alim ol. Ya dinleyen ol, ya muhibbi sevenlerinden ol, sakın onların dışında olanlardan olma helak olursun diye rivayetler var ya değerli kardeşlerim. Allah ile beraber olmak, Allah ile beraber olanlarla beraber olmak büyük fazilettir. Kişi sevdiği ile beraberdir. Hani söyledim ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyorlar ki bir kul Allah'ın huzuruna getirilir. Efendim, tergibü ve terhibten aldım ben hadisi şerifi. Diğer kaynaklar arzu eden kardeşlerim oraya bakabilirler. Bu hadislerin, benim bu sohbetlerde aktardığım hadislerin tamamı tergibde var. Kitabı, zikrullah bölümüne bakarsanız, değerli kardeşlerim, orada onlarca, yüzlerce hadis bulacaksınız. Zikrullah ile ilgili olarak Allah... O muhteşem üstaddan sonsuz razı olsun. Altında kaynaklarını da vermiş tabi bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki bir kul Allah'ın huzuruna getirilir. Yarın kıyamet gününde. Cenab-ı Hak Hazretleri amel defterinden 99 sicillatı kayıt varakasını hem de öyle ki her biri göz görebildiği kadar uzun olan 99 kayıt defterini önüne açar. Bakılır ki içinde hayır namına hiçbir şey yok. Hep hata, hep kusur, hep düşük ameller. Resulullah anlatıyor. Karışmıyorum ben. Cenab-ı Hak Hazretleri amellerini görünce böyle perişan bir halde soracakmış. Kulum burada yazılı olan şeylerden bir şeyi inkar ediyor musun? Hayır ya Rabbi. Ben bunların hepsini işledim. Sana yapılan bir zulüm var mı? Yani bir şeyi bir hayırlı işi yaptın da yap, yaptın diye yazmamışlar. Hani ma yelfizu kavlin ila ledeyhi rakibun atid. Rakib ve atid sağımızda solumuzda her şeyi yazıyorlar ya. Sen iyilik yaptığın halde yazmamış olabilirler böyle bir şey var mı? Veya bir burada bir kötülük yapmadığın bir şeyi yazmışlar mı sana? Yok ya Rabbi. Bütün bunlar benim işlediklerim. Bir mazeretin var mı peki? söyleyebileceğin bir şey var mı? Ya abi ne mazeretim olsun ki? Yani değerli kardeşlerim, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i göndermiş, indirmiş, Resulullah'ı vazifelendirmiş. E, hak ve hakikat meydanda kitaplar, vaazlar, sohbetler, efendim, e, hutbeler, irşadlar, yazılan yazılar, çiziler, dergiler, şunlar, bunlar internette bile istediğiniz hakikate istediğiniz zaman ne kadar kolay ulaşıyorsunuz. Hep işin kötü tarafına değil, iyi tarafına da bakın ne olur? Ne olur? Efendim bir mazeretin var mı? Yok ya Rabbi. Tabi gideceği yer cehennem belli. Vazifeli melekler neticenin iyi cevabı alıp götürürlerken, Cenab-ı Hak Hazretleri buyuracaklarmış ki o kulumun bende bir emaneti var. Dur Durduruyorlar. dur manevi bir varaka, bir sayfa, bir kağıt parçası geliyor. Terazinin öbür köşesi, köşesi, öbür kefesi, hasenat kefesi terazinin boştu ya. Oraya konuyor. O 99 sicillat hafif geldi. O efendim sevap tarafı ağır geldi diyor. Melekler de şaşırıyor, o kul da şaşırıyor. Ben ne yapmışım ki sanki? Bir tek bir tek sayfa, bir tek kağıt parçası. Bakıyorlar ki üstünde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu yazılıymış. Şaşırdılar. Aldılar götürdüler cennete. فَأَمَّا مَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَوَ فِي raziye. Çünkü kimin sevap tarafı ağır gelirse o güzel bir hayatın, razı olunacak, hoşnut olunacak, memnun olunacak bir hayatın içerisindedir. Yani cennettedir. Aldılar götürdüler cennete. Sahabe-i şaşırdılar. Bir kelime şehadetle mi bu ya Resulullah? Resulullah ne buyurdular biliyor musunuz? فَلَا يَفْقُلُ مَاسْمِ اللّٰهِ şeyun Allah'ın adının olduğu yerde hiçbir şey ağır olamaz. Allah'ın adından daha ağır bir şey olabilir mi? daha mükemmel, daha muhteşem, daha büyük ecri olan, daha sevabı olan bir şey olabilir mi? Onun için Allah demeye devam. Allah'ı zikretmeye devam. Allah ile beraber olmaya devam. Gecede, gündüzde, sabahta, akşamda yatırken, efendim uyanırken, iş başında, direksiyonda, bulaşık yıkarken, ütü yaparken, temizlik yaparken, tezgahın başında, tornada, şurada, burada çalışırken, becerebildiğimiz kadar Allah ile beraber olacağız değerli kardeşlerim. Yolda gide Giderken otobüste dolmuşta giderken hatta abdestsiz olsak bile abdestsiz olmak daha iyi her zaman söylüyoruz abdestsiz olsak bile zararlı değil Allah'ı zikredebiliriz tesbih söyleyebiliriz salatu selam okuyabiliriz fatiha okuyabiliriz ayet el Kürsiye okuyabiliriz değil mi değerli kardeşlerim yani bütün bunlar zamanım kalırsa inşallah söyleyeceğim bütün bunlar bütün bunlar Cenab-ı Hak Hazretlerinin kullarına lütfudur ihsanıdır ikramıdır. Dilimizi Allah'ın zikriyle Yeşertmiş olalım İnşallahurrahman İnşallah. Cenab-ı Tevban radıyallahu anh Hazretlerinden tatlı bir rivayet var Bakınız aktarayım size İmam-ı Tirmizi İbni Mace rivayet etmişler Bu hadis-i şerifi bize Ben de tergibden aldım biraz evvel dediğim gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine işte e, ya eyühe الذين diye başlıyor ayet-i kerime. Sahibullah ve la fi sabilillah Altını ve gümüşü toplayıp birleştirip kasaya kapatıp küplere efendim çömleklere koyup da eski devirler için e, Allah yolunda infak etmeyenler var ya Muhammedim yukarıda Nabuhak Hazretleri, Yahudilerin ve Hristiyanların din adamlarından bahsediyorlar. hahamlar ve rahiplerden bahsediyorlar. Onlar para topluyorlar kiliseye veya işte havraya. Ondan sonra da onu Allah korusun şahsi menfaatleri için harcıyorlardı. İşte Cenab-ı Hak Hazretleri ondan, o, o, onların halinden bahsediyor. Ey iman edenler! Biliniz ki hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve insanlar insanları da Allah yolundan engellerler ve okuduğum ayeti kerime devam ediyor. Yani Allah yolunda harcamazlar, Allah için toplarlar ama Allah yolunda harcamazlar. Tevbe suresi 34. ayetmiş değerli kardeşlerim, arzu edenler bakabilirler. Sahabe-i kiram böyle altınları toplamanın, gümüşleri toplamanın, dünyalık toplamanın e, hoş bir şey olmadığını görünce, Tabii zekatını vermek lazım, sadakatını vermek lazım. Kendi kendilerine dediler ki keşke keşke bu altın ve gümüş hakkında böyle bir ayet indi. Dünya malının altın ve gümüş böyle olduğuna göre dünya malının hangisi daha hayırlı ki acaba onu bilsek de ondan toplasak dediler. Altın ve gümüş yerine göre böyle sahibi için vebal olabiliyor dediler. Zekatı verilmediği zaman korkunç vebal, ateş, cehennem Allah korusun. Resulullah bunu duyunca buyurdular ki: Dünyada olan şeylerin en hayırlısı, ahluhu lisanun zakirun. Allah'ın bir kuluna verdiği şeylerin en hayırlısı, Allah'ı çokça zikreden bir dil. Ve kalbun şakirun Allah'a çok şükreden bir kalp. Bak bak. Ve zevcetu'n mu'minetun tu'inuhu ala imanih. Cenab-ı Hazretlerinin bir kuluna verdiği eş, imanına yardım ediyorsa Dinini yaşamakta kendine yardımcı oluyorsa Cenab-ı Hakk'ın bir kuluna verdiği şeylerin en hayırlısı Allah'ı zikreden dil, Allah'a çok şükreden kalp ve de imanda, ibadette Allah'a kullukta yardımcı olan eştir. Erkek ise hanımı, hanımsa kocası. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyoruz ya evlenmişti sahibi diniin yarısını tamamladın geri kalanı için çalış demişti aleyhissalatü vesselam. Böyle dini konularda kendisine yardım eden bir eş. Cenab-ı Hak Hazretlerinin bir kuluna verdiği en büyük ihsan, en büyük ikrammış. Cenab-ı Hak Hazretleri bizleri eşlerimiz için böyle hayırlı kılsın ve de yavrularımıza, bütün ümmeti Muhammed'in evladına hayırlı nasipler lütfetsin, hayırlı eşler versin. Rahman dua ediyoruz değerli kardeşlerim. Resulullah buyuruyorlar ki, bir hadis-i şerif daha okuyacağım, sonra da işte birkaç hatırlatmada bulunup, bugünkü sohbetimi de böyle bitireceğim Rahman. Size amellerinizin en hayırlısını, Allah katında en kıymetlisini, sizin derecelerinizi en çok yükselteni, manevi derecenizi en çok yükseltenini, altın ve gümüşü Allah yolunda infak etmekten, sadaka olarak vermekten daha hayırlısını, düşmanla karşılaşıp onların sizi, sizin onları öldürmenizi, yani savaşmanızı savaşmanızdan bunlardan daha hayırlısını, Size veri, haber vereyim mi? Şu saydıklarının bütün saydığı Allah'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bütün bu söylediklerimden çok daha Allah katında hayırlı olanı size haber vereyim mi? Buyur ya Resulallah, zikrullahi azze ve cel. Zikrullahi azze ve cel. Allah'ın zikri. İlim erbabının hangisi daha hayırlıdır? Allah'ı daha çok zikreden. Mücahitlerin hangisi daha çok hayırlıdır? Allah'ı daha çok zikreden. Erkeklerin daha en çok hayırlı en en hayırlısı Allah'ı daha çok zikreden. Hanımların en hayırlısı hangisidir? Allah'ı daha çok zikreden. Daha çok zikreden daha hayırlı, daha çok zikreden daha önde. Çünkü daha çok zikreden Allah'a daha yakın. Tamam mı değerli kardeşler? Bu arada Muazib ni Cebel radıyallahu anh hazretleri buyurmuşlar ki sahabenin önünde gelenlerden biliyorsunuz. Şey min, min Allah'ın azabından bizi en çok kurtaran şey, cehennemden en çok kurtaracak olan şey Allah'ın zikridir. Onun için Allah'ın zikrine çokça devam edelim. İnşallahü rahman. Değerli kardeşlerim, yarın cennete gireceğiz ya inşallah. Cennette Cenabı Hak Hazretlerinin sayısız nimetlerini göreceğiz ya. Rabbimin lütfuyla, keremiyle, ihsanıyla. Orada hani zaman zaman latif olsun diye söylüyoruz. Muhteşem bir genişlik, muazzam bir genişlik. Bağlar, bahçeler, meyveler, nehirler, saraylar, köşkler, hizmetçiler, huriler, gılmanlar. Gözlerin görmediği Resulullah'ın dilinden, Rabbimizden biz de cemaatimize böyle müjde veriyoruz cenneti anlatırken. Gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, beşerin hatırına gelmeyen nimetler. Düşüne, düşünülemeyen nimetler. O kadar ki düşünmeniz bile mümkün değil. Ama işte zaman zaman da söylüyoruz hastalık yok, sıkıntı yok, stres yok, yaşlanmak yok, çirkinleşmek yok. Ne bileyim hanım kardeşlerime söylüyorum ev temizliği yok, çamaşır yok, ütü yok, yok, yok, yok. İhtiyarlamak yok. Canınız ne isterse her şey var. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَه۪ي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ Arzu ettiğiniz her şey, nefsinizin, canınızın çektiği her şey. Kur'an'da Rabbimiz böyle buyuruyor. Biz de cemaatimize söylüyoruz. Bizi dinleyen kardeşlerimizin hepsi Allah'ın izniyle cennetlik. Rabbim, umarım ki, ya Rabbi bu aciz kulun bize dünyada bunları anlatıyordu, haber veriyordu der. Beni de elimden tutar, Rabbimin cennetine, cemaline götürürsünüz inşallah. İnşallah. Ladik Laci lâ Ahmet Efendi amcamıza babam nazlanırmış. İnşallah bizi mahşer gününde şefaatten unutmazsın değil mi Ahmet ağamız, Ahmet amcamız dediği zaman hocam inşallah mahşer günü olduğu zaman bir dostlara bir mendil sallayacağız diye buyurlarmış. İnşallah içinizden bir mendil sallayan, bizi de cennete alıp götüren olur diye ümit ediyorum. Rabbim kime fırsat verirse o sevdiklerini unutmasın inşallah oldu mu? Biz bazen dostlarla arkadaşlarla böyle ahitleşiyoruz doğrusu ben onlara söylüyorum onlar bana söylüyorlar çünkü babamdan dostlarıyla böyle hep gördüm duydum ahitleşiyoruz Cenab-ı Hak kime fırsat verirse o dostlarını sevdiklerini kardeşlerine bırakmayacak Rabbimizin rahmeti var Resulullah'ın şefaati var sahabe-i kiram efendilerimiz Allah dostlarını seviyoruz yani birbirimizi şimdi Allah için seviyoruz umuyorum ki Cenab-ı Hak Hazretleri bize lütfedecek değerli kardeşlerim bugünün bugünün bu acıip ac ac dünyasında Rabbi'mizin rızası için gayret ediyoruz. Onun onun hani karınca kararınca derler ya. Onun yolunda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Rabbim boşa götürmez inşallahu Rahman. Efendim yalnız bu kadar cennet nimetleri içerisinde bir tek cennetliklerin üzüntüsü olacakmış bir tek gönüllerine keder olacakmış. Resulullah buyuruyorlar ki: "Leysa yatahassaru ehlul cenneh illa ala sa'atin marrat behum lam yezkurullaha taala fiha." Cennete giren, onca nimetlere eren müminlerin cennetteki bir tek, bir tek kederleri dünyadayken Allah'ın zikrinden gafil geçirdikleri vakitler olacak mı? Niye? Çünkü Allah'ı daha çok zikredenler böyle bizim dünyadan yıldızları gördüğümüz gibi çok daha yüksek makamlarda. Rabbim lütfedecek gideceğiz. Hani şimdi mesela İstanbul'a gidiyoruz, Dolmabahçe Sarayı'nı geziyoruz, Topkapı Sarayı'nı geziyoruz, o odaları, o tezcinatı görüyoruz, villaları görüyoruz, o köşke... İmreniyoruz ya değerli kardeşlerim. La tesbih ve la temsil. Dünyalık e, insanların hali bu. Hep böyle gözümüz daha yukarıda, daha yukarıda, daha yukarıda. Halbuki öyle olmaması lazım. Şimdi imreniyoruz ya, yarın da orada imreneceğiz. Daha büyük nimetler, daha büyük devletler. Dünyadayken Allah'ın zikrinden gafil geçirdiğimiz vakitlere hep pişman olacakmışız. Keşke bir daha fazla söyleseydim. On daha fazla söyleseydim. Keşke, keşke, keşke ama... Dünyadayken faydası yok ki ahirette faydası olsa. Keşke demenin hiç faydası yok. Adam olup yapmak lazım. Yapmak lazım. O yapanlar da kul çünkü. Onlar da bizim gibi insan. Onlar da beşer. Nasıl zaman buluyorlar. Nasıl dünyalık işlerini ayarlıyorlar. Nasıl aza kanaat ediyorlar dünyalık işlerde. Allah'ın zikrine daha çok ibadete zaman ayırıyorlar. Biz de rahatlıkla yapabiliriz. Yani bilesiniz ki bilelim ki başta kendime söylüyorum yarın mahşerden sonra cennete gireceğiz inşallah ama cennette bir tek üzüntümüz bu olacakmış. Alemlerin Yüce Rabbi olan Allah'ın zikrinden gafil geçirdiğimiz vakitler. Rabbim her nefeste bizi kendiyle beraber olanlardan eylesin. Gafletten dalaletten bilhassa nefsin ve şeytanın şerrinden hepimizi muhafaza eylesin. Gecede ve gündüzde her halükarda yüce zatını çok zikrederek şereflendirdiği kullardan eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim yani önümde de daha başka hadis-i şeriflerde var da ama mesela bakın şu hadis-i şerifi de kısaca okuyuvereyim birkaç dakika içerisinde hemen. Kıyamet gününde bu Allah'ı yeryüzündeyken dünyadayken çokça zikredenler var ya. Cenabı Hak diyor Ali Aleyhisselam kıyamet gününde böyle bir grubu Miraç gecesinde de gördüğünü anlatıyor Ali Aleyhisselam. Bir kurbu, grubu toplayacak mahşer gününde "Vucuhuhum nur." Yüzleri nur. Minberden, incilerden, nur gibi minberler üzerinde toplanmışlar. Bütün gören insanlar onların haline ve bulundukları duruma gıpta ederler, hayran olurlar. Halbuki bunlar ne peygamberler ne de şehitlerdir. Peygamberler de değil şehitlerdir. Bir zat böyle dizinin üzerine gelerek dedi ki, Ya Resulallah kim onlar bize anlat da biz de onlara benzemeye çalışalım, onlar gibi olmaya çalışalım. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, "Hümûl Mutehabûn Fî Allah, birbirlerini Allah için sevenler." Dostlar, kardeşler, birbirimizi Allah için sevelim. Birbirlerini Allah için sevenler, min kaba ileş değişik kabilelerden, değişik şehirlerden, değişik köylerden, değişik topluluklardan, hatta birbirlerini tanımadan, birbirlerini bilmeden Allah için birbirini sevenler var mı bugünün dünyasında? Var tabii. Var tabii. Şimdi kardeşlerim mektup yazıyorlar babama. Eski sağlıklı günlerindeki kapacağımızın kürsüne çıktığı günlerdeki gibi zannediyorlar. Kalkıyorlar ziyarete geliyorlar. Biz de bazen haberimiz olmuyor. Ziyaret ettiremiyoruz. Ne olur sağlığına dua edin. Tahir hocanızın sağlığına dua edin değerli kardeşlerim. Ne olur dua edin. Ona da bize de dua edin. Biz inanıyoruz ki sizlerin dualarıyla ayaktayız. Efendim mesela mektup yazmış. Hocam gelme imkanım yok ama sizi Allah için seviyorum diyor ne güzel yahu ne güzel arada maddi bir bağ yok Ta falan yerden Van'dan Hakkari'den Trabzon'dan İstanbul'dan Edirne'den Muğla'dan Türkiye, hatta yurt dışından değişik yerlerden dua ediyorlar böyle ve mektup yazıyorlar tabi doğruyu söyleyeyim ne babamı ne bebirimi bu mektuplara cevap verme imkanımız yok ama Allah için seven kardeşlerimiz Böyle muhabbetlerine izhar ediyorlar. Ne güzel değil mi? Gıpta edilecek. Onlar değişik kabilelerden, değişik cemaatlerden ve gruplardan birbirlerini Allah için sevenler. Ve bilâd-i değişik bir beldelerden. Değişik cemaatlerden, değişik beldelerden birbirlerini Allah için seven bu kardeşler vaktiyle toplanıyorlar ve Allah'ı bir arada zikrediyorlardı. Hacı için Kabe-i karşısında toplanmışlar. Resulullah'ın mescidinde toplanmışlar. Ne bileyim bir ihtifalde, bir toplantıda, bir kandil e, gecesinde bir, bir mevlüt vesilesiyle, bir şununla, bir bu, bu vesileyle toplanmışlar. Mevlana Hazretlerini ihtifale gelmişler. Mesela Mısır'a gitmiştik orada duyduk Seyyid Ahmet Bedevi Hazretleri'nin. Ee, doğum veya vefat gününde olacak bir günde toplanıyorlar birkaç milyon kardeşimiz orada toplanırlarmış böyle Allah' zikrederler yani değişik merasimler işte Türkiyemizin değişik yerlerinde böyle toplantılar yapılıyor ya dergahlarda toplanılıyor mescitlerde toplanılıyor Bunlar birbirlerini Allah için seviyorlar ya yarın kıyamet gününde yüzlerin Nur olacak Allah için birbirlerini sevdikleri için ve Allaha zikir de daim oldukları için yarın Böyle nurdan minberler üzerinde Cenab-ı Hak Hazretlerinin lütuflarına, ihsanlarına ve ikramlarına naid olacaklarmış. Cenab-ı Hak Hazretleri dünyadayken bizi rızasında toplasın, mahşer gününde sevdiklerinin zümresinde cem eylesin Resulullah'ın Hamsan Canın altında ve onu onu zikrimizle, ona şükrümüzle, ona kulluğumuzla bizi cennete koyup, lütfuyla ve keremiyle ihsan edip bizi cemalinin karşısında Resulullah'ın komşuluğunda birleştirsin inşallah. Gelecek hafta Rabbim nasip ederse tekrar beraber olmak üzere diyorum. Hayırlı geceler diliyorum ve hepinizi Allah'a ve Allah'ın zikrine havale ve emanet ediyorum. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.